Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve salamu ala Resulina Muhammecin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ömer <gülüyor> dağıt. Dünkü kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Burada muradımız bazı kendini şeyhle nispet eden sapıkların bu sözlerinin küçük şirk hakkında olduğunu iddia etmeleri ve şirk olarak şeyhin birinci fasılını zikrettiğinin ikinci fasılındaki küçük şirk olduğunu belirtmişlerdir. Allah sana rahmet etsin. Sen birinci ve ikinci fasıldaki küçük şık olduğunu ve Sözlerini baştan sona kadar açık bir şekilde gördün. Bunun hiç tevhid büyüğü bir ihtimal olarak söz konusu değil. Bu birçok yönden böyledir. Çünkü ölülere dua etmek, onlara kurban kesmek ve Allah katında onlardan şefaat bilerek Allah'ın peygamberine ehl için ondan tövbe etmeyin tekbir edip ona düşmanlık yaparak aleyhissalatu vesselama emredilmesi için gönderdiği büyük, büyük şık budur. Selamlaşmayı emretmesi için gönderdiği bir müşrik bu Onun şu sözü daha da açıkça ifade ediyor ki, bu büyük şirkten ancak tevhid ile sorumlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp, onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşanların başkası kurtulamamıştır. Bu beyandan sonra başka bir beyan var mıdır ki, ancak bundan sonra inat vardır, o da sapıklıktır. Hı. Fakat şeyin şu sözünü gözden bir dana geçir. Bu büyük şirkten ancak tevhid ile sonuçlanan ve müşriklere Allah için düşmanlık yapıp onlardan nefret ederek Allah'a yaklaşandan başkası kurtulamamıştır. İyi düşün, İslam ancak şirk ehliğine karşı düşmanlık yapmasa dahi düşmanlık yapmaktır. O şirk işlemesi dahi onlardan eğer böyle yapmazsa. Şimdi burada duralım, ee, orada tercümede biraz cümle mana düşük olmuş. Burada dikkat ettiyseniz üç tane paragraf geçti. Üçüncüde neyi anlatıyor? İslam ancak neyle sahi olur? Şirk ehlinden beraatle, şirk ehlinden uzaklaşmakla sahi olur. Hep bunun üzerinde duruyor. Yani amaç şey değil. Şirkten uzaklaşmak değil. Zaten risalenin konusu da bu değil. Onu başka risalelerinde, başka kitaplarında zaten sayfa sayfa işlemişti. Nelerin şirk olduğunu, nelerin İslamdan çıkardığını. Bu risalenin yazılış amacı şirk ehlinden beraatı İslam dinindeki ehemmiyetini ve önemini anlatmak. O yüzden üzerinde tekrar tekrar kimin sözünü nakletmişti? İbnül Kayyın sözüydü değil mi? Ve bu, bu şirkten ancak e, tevhide dahil olan, tevhidle amel eden ve müşriklere bu ve düşmanlık eden başkası büyük şirkten kurtulamamıştı demişti İbnül Kayyum. O sözü söylüyor. Aynı sözü İbn-i Teymiye bütün peygamberlerin ortak dini olduğunu söylüyor. Bunun bütün peygamberlerin ortak dini olduğunu söylüyor. Mecmuatul Feteva 2. cilt 128. sayfa. Diyor ki فَاِنَّ فَا اَهْلِ الْمِلَى الْمُتَّفِقُونَ عَلَىٰ اَنَّ الْرُسُلَ جَمِعُهُمْ نَهُ مِنْ اِبَادَةِ <الْأَصْنَى> Bütün Resuller ama bütün Resuller baştan sona hepsini atmıştır. yapmıştır? Kavimlerini putlara ibadetten yani Allah'tan başkasına ibadetten nehyetmişlerdir diyor. وَكَفَّرُوا مَنْ يَفْعَلُوا bunu yapanları da tekfir etmiştirler diyor. Bakın bütün resuller bunu yapmışlar. Hem şirkten nehyetmişler, hem de şirk işleyenı tekfir etmişler. Ve ennel mu'mine la yakunu mu'minen kişi mümin olamaz hatta yetebarra min ibadeti'l asnam ve kulli ma'budin sivallah. Putlara ibadetten beri olmak ve Allah dışında ibadet eden diğer bütün şeylerden beri olmadıkça kişinin İslam'ı ne olmaz, sahih olmaz, kişi mümin olmaz. Kemek Teala Allah'ın dediği gibi diyor İbn Teimiye ve sonra hangi ayeti getiriyor Mümtehin eder? Katkı anlatmak İbrahim'e Ayeti biliyorsunuz. Ve kâlel al-Khalil sonra diyor şu araz sırasında 75 ve 76, 77 diyor Halil şöyle söyledi: Kastı İbrahim aleyhisselam. Efâr ayyûtum ibadet ettiklerinizi gördünüz mü? Antum ve âbâ'ukumul akdamun. Siz ve sizden önceki babalarınızı onlara ibadet ediyorlar. فَاِنَّهُمْ عَدُعُوا لِي اِلَّا رَبَّ Onlar benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi müstesna. Burada ne çıkıyor ortaya? Yine müşrik kavmin Allah'a da ibadet ettiği çıkıyor. Diyor ya, sizin ibadet ettikleriniz var ya diyor. Sizin ve önceki babalarınızın. Onlar benim düşmanımdır. Ama o ibadet ettikleriniz arasında biri var. O düşmanın değil, o da alemlerin Rabbidir diyor. Bu ayetler önemlidir. Yani unutmayın şu ara 75, 76, 77. Aynı lafzı, aynı ibareyi nerede görüyorduk başka? Zuhruf 26 ve 27. اِنَّنِي بَرَعَانْ al مَا تَعْبُدُونَ اِلَّا لَيْذِي فَطَرَانِي Demişti değil mi? Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim ancak beni yaratan hariç. Demek ki müşrik kavimler her zaman putlarıyla beraber Allah'a da ibadet ediyorlardı. Bugünkilerin 550 tane putuyla beraber Allah'a ibadet etmesi gibi. Evet. Wa qala al-Halil ve o İmam-ı Halil dedi ki diyor o Haniflerin imamıdır. Ta burada Zuhruf 26 27'yi de getiriyor az önceki ayeti. İnnen idara ummimme ta'budun ayetini. Elle ricale Allah ki zürriyetin nübuvvel kitab Allah ki İbrahim'in zürriyetine kitap ve peygamberlik vermiştir diyor. Otta fata ahli'l-melal ala ta'zimihi bütün din sahipleri İbrahim'in tazimine ittifak etmiştir diyor. Ondan sonra En'am suresi 78 ve 79. ayeti getiriyor. Ya kavmi inni beri ummin me tuşrikun. Dedi ki ey kavmin ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim. İnni ve cehdu vecihe lillezi fatera vel arda hanife ve ma ene minel müşrikin. Ben yüzümü yerleri ve gökleri yaratan Allah'a çevirdim. Hanife olarak ben müşriklerden değilim. Biliyorsunuz bu hangi ayet? Kurban keserken Müslüman okuyacağı ayet. Müslümanlar kurbanlarını keserken kurban bayramında peygamberin sünnetidir bu ayeti okumak. İşte innī waccahtu wajhiya lillazī fatara's semāwāti vel vâ arḍi ve mā hāniṡam ve mā anā minel müşrikîn. En'am 79. ayet aklınızda bulunsun inşallah. Devam. Şey İbn Teymiyye bunun için ikna ikna'da şunu nakletir dedi ki, "Alim inde bir kim dua ederse caferdir. Kim de onu küfürle o da caferdir." Burada da duralım. İkna, Hanbelilerin kaynak kitaplarından bir tanesi. E, fıkıh kitabı normalde Mürtedin hükmü babı var Her mesebin Şeyhlarının, e, fakihlerinin yazdığı Fıkıh kitaplarında Mürtedin hükmü babı vardır Şimdi yok da Şimdi yazılan şeyhların kitaplarına bakın Asrımızın, irce ehlinin Onlar da yazıyorlar fıkıh Hiç öyle bir bölüm yok Hiç öyle bir bab yok yani Ufak böyle yüzeysel bir iki bir şey anlatıp geçiyorlar Adam külliyat yazmış koca şeyde hani mürtedin hükmü babına bakıyorsunuz sanki utan utanmadan bir de bir paragraf yer ayırmış. Geçmiş yani meselenin üzerinden. Yani bizim müracaat ettiğimiz kadarıyla, Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla gerek şafirler, gerek hanbeliler, gerek hanifiler, ki hanifiler tekfir konusunda en katı olan mezheptir. Ee, ma malikiler de dâhil hepsini atmışlardı Hepsi mürtedin hükmü babında kişinin yaptığında İslam'dan çıkacağı onlarca ve yüzlerce fiil saymışlardır. Hatta e, Şeyh Muhammed'in torunu diyor ki, e, 400 tane İslam bozan unsur vardır diyor. Bizim bu kitaplarda mutala ettiğimiz 400 tane İslam'ı bozan unsur vardır diyor. Hatta diyor bazı alimler 700'e kadar çıkarmıştırlar bunları diyor. İslam bozan unsurları 700'e kadar çıkarmışlar. Hani bu asrın ilim ehli otursa, tevhid tehli bir İslam bozan unsur çıkarsa yedi bin tane çıkartırlar herhalde. Hani şirk öyle artık yeryüzüne ne yaptı? Her tarafa yayıldı. Allah Şeyhül İslam İbn-i rahmet etsin diyor ki, bu şirk öyle bir yayıldı ki diyor yeryüzüne, yeryüzünün altı üstü her yeri bu şirkle doldu diyor. Ve garipler vardı ki diyor, onlar bunu inkar ettiler her zaman diyor. Onlar hiçbir zaman eksik olmadılar yeryüzü şirkle dolmasına rağmen. O şirki imkar eden garipler hiçbir zaman eksik olmadılar. وَلَكِنَّهُمْ kalil diyor. Ama onlar çok azınlıktır diyor. Azlığın azlığı yani. اَكَلُّ kalil Çok az. O koca topluluklar içerisinde yok denecek kadar azdırlar diyor. Allah şükürler şey rahmet etsin. Burada neyden bahsetti? Eknada neyi nakletmiş? Ali İbni Ebi Talibe dua eden kafirdir. Onun küfründe şüphe eden de kafirdir diyor. Niye? Çünkü Ali i̇bn bir Ebi ibadet etmekin manası nedir? Şimdi zahir ve kafir meselenin sınırını anlatmıştık. Doğru mu? Nedir? Ali'ye uluhiyetten bir parça vermektir. Doğru mu? Yani Allah'tan başka Ali kendine ilah edilmek demektir. Böyle bir fiil yapan adam. Bu adamın yaptığı fiil nedir? Şirktir ve sahibi de nedir? Müşriktir. Zaten açık söylüyor. Kafir olur. Onun küfründe şüphe eden de kafir olur. Bu alimlerin işte takdim ettiği, kafire kafir demeyen kafirdir kaydesi ee, bu gibi nakillerle zaten nakletmişler yalnız tabi ki bu şartları var bugünkü tekfirci zihniyetini anladığı gibi bugünkü işte e, biz 20 kişiyiz 10 kişiyiz yok işte e, bir tanesini biliyorum Suriye'de ben diyor dünyada tek Müslümanım bir karım var diyor o da takiye yapıyor diye korkuyorum diyor yani artık böyle şeylere ulaşmışlar böyle neticelere ulaşmışlar ee, işte falan ne diyorsun filana ne diyorsun diye diye öyle bir zincir gezdiriyorlar ki e, yeryüzünde kendilerinden başka hiçbir Müslüman kalmıyor. Bakın e, zincir burada şimdi şeyi izah edeceğiz. Yani bakın İbn-i Teymiye ne dedi? Aliye dua eden kafir eder, ona kafir demeyen de kafir eder. Evet bu hak bir kaidedir. Yani kafire kafir demeyen ka kafirdir. Bu bir Ehl-i Sünnet'in kullandığı kaidedir ama içerisinde ne yüklediklerini anlamazsak biz helak oluruz. Öyle bir kaidedir yani. Neyi irade ettiklerini anlamazsak İyadübillah ayağımız kaya hariciliğin kapısı bize açılır. Ebu'l-Hüseyin, el-eskalen el-malatiyyü, Allah'ına rahmet etsin. Er-reddu ala ehlil bile ve ahva adlı kitabı var. Hicri 300'de yaşamış kendisi. O vakitte vefat etmiş. Ee, dönemin alimleri hep tezkiye ediyorlar onu. Yazdığı kitabı için diyorlar ki Allah'ına rahmet etsin. Çok müfit bir kitap yazmış. Ee, i̇bn Kesir'in gene el-bidayı ve nihayesinde onu övücü sözler var. İmam Zeyhemi'nin siyer i alam Nubala'da kendisi bu zincir tekfiri işte kafire kafir demeyen kafirdir ona demeyen üçüncü ikinciye demezse dördüncü üçüncüye beşinci dördüncü altıncı beşinciye yedinci altıncıya ilame ala nihayet sonu yok yani sonsuza kadar götürenler diyor Bağdat mutezilesiydi diyor ilk Bağdat mutezilesi bunu ortaya atmışlar Basra mutezilesi de demişler kafire kafir demeyen kafirdir üçüncü ikinciye kafir demezse falsıktır dördüncü üçüncüye demezse falsıktır Beşinci, dördüncü demezse fasıktır. Altıncı, beşinciye, yedinci, altıncıya ilemele nihayet sonu yoktur. falsıklık sonsuza kadar gider demişler. Bu yüzden diyor Ebu'l-Hüseyin Bağdat Mu'tezilesi, Basra Mu'tezilesini tekfir ettiler diyor. Çünkü niye? Onlar 3-4'ten sonra da küfrü götürüyordular. Basralılar neye götürdüler? Fıskı götürdüler. Zaten e, şeyin El-Farku Beyner-Fırak'ın yazarı Bagdadi, fırkaları anlattığı kitabında Mu'tezilesi anlatıyor işte e, hariciler, mürciyeler. mutezileler diyor. ilk cümlesi. Muhtezilerin en temel özelliği hepsi birbirini tekfir eder diyor. Hiçbiri birbirine Müslüman demez diyor. Maalesef hani günümüzde bu e, usulsüz tekfirin yayılması neticesinde Türkiye'de insanların işte e, her bölgede üçer kişilik halinde kendilerini sadece Müslüman görmeleri sonucu Türkiye'deki muhtezile akımın geldiği noktadır. Tabi bir de alimlerin nakillerini e, tatbik meseledir yani. Üç tane kitap okumakla da o tatbik anlaşılmaz. Biz sen, diyeceksin ki sen ne her şeyi okuduğunda bunu veriyorsun. Biz vardığımız neticeyi anlatacağız. Allah'ın bize öğrettiği kadarıyla e, nasıl alimler tatbik etmişler, nasıl şartlar getirmişler onu beğenileceğiz inşallah. Birincisi, e, ta, burada bunu şerh eden Ali Ferraç, biliyorsunuz Cehalet Özlü kitabının yazarı kendisi. E, İslam hukuku açısından Cehalet kitabı var. Türkçe çevrilen Kayahanlı yayınlarının bastı. Ee, bu Risale'yi kendisi şerh etmiş. Burada diyor ki bazı şartlarla alimler bu kaideyi tatbik etmiştir. Bir kişinin düştüğü küfür diyor üzerine icma edilmiş büyük bir küfür olacak diyor. Doğru söylüyor. Yani bizim okuduğumuz gördüğümüz de budur. Üzerine icma edilen bir küfür olması lazım. Hani kişiye bu kaidenin tatbik edilebilmesi için. İkincisi bu küfrü işleyen kafirin küfrünün İslam dinine küfrünün bilinmesi zaruri olan meselelerden olması lazım. Asıl meselelerden. Yani mesela namazın terkinde Ebu Hanife ile İmam Şafi ve Ahmet arasındaki ihtilaf malum meşhurdur. Yani şimdi getirip o kaydı onlara tatbik etmek olur mu? Haşa olmaz. Demek ki alimler her yerde kullanmamışlar bu kaydı, Her küfürde de kullanmamışlar. Ama şöyle bir etüt edecek olursa, şöyle bir soru sorduğumuz zaman. Adamın biri Allah'tan başkasına namaz kılsa Ebu Hanife ile Şafii bunda. Veya Ahmet bunun tekfirinde ihtilaf etmişler mi? Hayır. Bura ne? Hicmaidir. Bu ibadetin Allah'tan başkasına sarf edilmesidir. Ümmetin hepsi başından sonuna böyle bir adamı tekfir etmiştir. Şimdi ikinci bir boyuta geliyoruz. İkinci suvara geliyoruz. Adamın biri namazı terk etmiş. Neyden? Tembellikten terk etmiş. Vacipliğini ikrar ediyor. Ahmet'in yanında bu adam kafirken Ebu Hanife Şafi'nin ve Malik'in yanında nedir? Müslümandır, falsıktır sadece. Bakın burada ne yapmıyoruz, bu kaideyi tatbik etmiyoruz. Niye? Ümmet bu küfre icma etmemiş. Ümmet bu, bunun küfür olduğunu herkes icma etmemiş. O yüzden burada bu kaidenin tatbik edilmesi batıl olur. Şimdi üçüncü bir suvara geliyorum. Adam biri var, üç vakit kılıyor, bir vakit kılmıyor. İşte dört vakit kılıyor, bir vakit kılmıyor. İşte iki gün beş vakit namaz kılıyor, üçüncü gün üç vakiti kaçırıyor. Öyle değil mi? Bu da bir terkin çeşidi. Peki bu da mı Ahmet'in tekfir ettiği adamlar grubundan yok. Burada da içtiyat var. İbnül Kayyım'ın namaz kitabına bakarsanız inşallah orada görürsünüz kabilleri getiriyor. Burada da ihtilaf var. Bir grup buna da kafir derken o namaz zaten Ebu Anfasah hiç böyle bir adam konuşmamışlar. Namazın vacipliğini ikrar etmesine rağmen tembellikten terk edeni tekfir eden Ahmet ve ashabı var ya. Onlar kendi aralarında bu sefer ihtilaf etmişler. Demişler ki böyle bir adam tekfir edilir mi? Bir grup demiş o Ahmed'in asabından bu da edilir. Bir grup demiş edilmez. Yani sonuç itibariyle böyle bir küfür üzerine böyle bir kaideyi hiçbir alimle yapmamış, tatbik etmemiş. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin zikrettiği İkna adlı kitapta bu icma olan üzerine mesele nedir? Ali İbni Talib'e dua etmek gibi uluhiyetin bir parçasını bir beşere vermek. Yani bugünkü rafizilerin tekfirinde ne yoktur? İhtilaf yoktur. Onlar kafirdir, onlara kafir demeyenler de kafirdir. İster bu avam olsun, ister bu alimler olsun fark etmez. Çünkü Allah, e, Allah'ın gönderdiği Kur'an tahrif olmuştur diye. Sahabenin hepsi kafirdir diye. Ayşe ile Hafsa, Haşem Mekke'nin iki fahişesidir diye. Ömer ile Ebubekir, Haşem Mekke'nin iki takıtıdır diye. İster avam olsun, ister alim olsun bunların hepsi kafirdir. Onlara kafir demeyenler de kafirdir. Çünkü bunlar artık değil İslam'ı bilmekle, değil şer'i nasları bilmekle Yahudi Hristiyanların dahi sahibini tekfir edeceği sözlerler yani. Yahudi Hristiyanlar bile yani Allah'ın gönderdiği semavi bir kitabın tahrik olduğunu söyleyeni kafir olacağını söylerler. Hepsi buna ittifak etmişlerdir. Veya e, BBC'nin yaptığı bir belgesele şahit olmuştum, izlemiştim. BBC İran'da Hümeyni devrimini anlatan bir belgesel yapıyorlar. Liderler diye bir belgeseli vardı. Orada Seyit Kutubu falan da anlatıyordu. Hümeyni'ye gelmişti sıra. İran'da röportaj yapmışlar. Hani Hümeyni'yi ne kadar seviyorsunuz falan. Hazreti Hüseyin'e olan sevgiler onu anlatıyor. İşte aşure günleri diyor. Kerbela vakti diyor. İran'da her yerde diyor. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilinin işte küçük bir <gülüyor> tiyatro şeklinde yansıtılmasını görebilirsiniz. Böyle de anlatıyor. Kadın birine mikrofon uzatıyorlar orada. Sokaktan bir kadın çeviriyorlar. Diyorlar ya Hazreti Hüseyin ne kadar seviyorsun? Diyor ki o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki diyor. Bir gün diyor param yoktu diyor. Param bitmişti. Dedim ya Hüseyin işte bana işte para gönder, bana para ver. sanki sıkıştığında başı sıkışanların yardımına koşansın. Sonra diyor çekmecemi bir açtım baktım ki orada diyor paralar var. Ağladım diyor. Hüseyin'i o kadar seviyorum ki olsa da sarılsam diyor. Ağlasam ona diyor sarılana. Yani bu artık şif bunların kanına işlemiş. Bu kadın... Avamdan biri yani. Hani öyle bir şey olmuş ki bunların molekülleri bile artık müşrikleşmiş yani. Hani <gülüyor> moleküller <gülüyor> müşrikleşir, hani bu iba, i, tabir edilecek bir şey değil ama artık gerçekten akıl bile yitirmişler. Değil iman, akıl bile kalmamış bu insanlarda. Allah iyi etsin. Allah bizi kurtarsın ondan arasından, salim bir şekilde. Devam inşallah. Eğer ona olan kiymi düşmanlığı beraber kesinden dolayı hali böyleyse kafir olursa onun düşman olmaya dikkat edip onu düşmanlık yapmayanın hali nasıl? Yani burada duralım. Zaten hani kafire kafir demeyenin kafir olması meselesi hangi meseleye tahlik ediyor? Dostluk düşmanlık meselesine tahlik ediyor. O yüzden alimler insan imanını bozacağını söylemişler. O az önce bahsettiğim Ebu Hüseyin'in sözü vardı ya. Yani bunlar söylerken de bu kaydı tanetmiyoruz ya, kötülemiyoruz. Bu kaydı Ehl-i Sünnet'i kullandığı bir kaydı. Ebu Hüseyin'in e, Ebûl Huseyn el-Askelan el bu sözü söylerken bu işte Mutezile Bağdat Mutezilesi böyle dedi, Basralılar böyle dedi derken bunu naklettikten sonra diyor ki Ehl-i Mutezile ve ehlik kıblen tamam icma etmiştir ki kafire kafir demeyen kafirdir, çünkü imanın ve küfrünün ne olduğunu bilmiyor deniyor. Yani illet bu kaidedeki illet bu. Yani bir adam adam var mesela diyor ki Tayberdana Müslüman. Ne anlıyoruz biz bu adamdan? Bu adam İslam'ı, şirki, tevhidi, imanı, küfrünün ne olduğunu bilmeyen bir adam. Cahil, dinin cahili bu adam. Ayırt edemiyor yani mesele. Örnek adam diyor Deniz Baykal'a bir alim kafir demeden biz diyemeyiz diyor bir tanesi. Ya bu adam imanın küfrünün ne olduğunu bilmiyordur yani. Yani bir iblis var kafir zaten başka kafir yok. Vatandaşın biri diyordu bana İmam Zehebi de işte Muhittin İbn Arabi'ye şey demiş, Müslüman demiş, tekfir etmemiş. Ben de İmam Zehebi kafirdir. Öyle diyorsa. Sonra bir baktım Zehebi'nin kitabına yazıyor ki İbnül İbn Arabi kafirdeyse Allah'ın ağzında küfür yoktur diyor. Yani nereden okuyorsalar artık o getirdikleri akılları herhalde farklı kitaplar okuyoruz. Zehebiler karışıyor ya da başka bir Zehebi var. Yani gerçekten insanlar bu kaide tan edecekler diye, kötüleyecekler diye azgınlaşmaya başlamışlar yani. Kendi cehaletlerini düşmanlığa vurmuşlar. Hatta bakın Allah buna şahittir. Ben bir tanesini biliyorum. Ne dedi? Ağabey de şahittir. Ben kafir, ben kafire kafir demeyen kafirdir. Kaydesini nakleden bütün alimleri tekfir ediyorum diyor adam. Yani dedim bu kadar müşriye Müslüman diyorsun. Ehli kabul ettiği bu kaydeyi nakleden bu kadar alime Allah'tan korkmadan bir de müşrik diyorsun yani. Gerçekten cehalet öyle bir şeydir ki İmam Gazali'nin dediği gibi insan cahili olduğu şeyin düşmanıdır. Bu insanlar da bu meseleyi okumadıkları için aman tekfirci kesiliriz diye. Aman adımıza tekbirci derler. Aman bunu dillendirirsek adımız şuna buna çıkar diye korkudan okumadıkları boyutlarını öğrenmedikleri için ne oluyorlar? Bu meselenin cahili oluyorlar. Farkında olmadan bazen bidatçı, bazen de imanını kaybetmiş veren müşrik oluyorlar. Tabi Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab tağutu küfrün, tağutu inkarın keyfetini anlatırken ki hani ayette biliyorsunuz فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعْهُوتُ وَاِيْتْ مِنْ بِاللّٰهَا فَقَدْ اِسْسَكَوْا بِالَوَاتِ الْحَفْقَىٰهُ kim tevhidü inkar eder. Gerçi inkar da demek istemiyorum. En fiili de Arapçadır. Allah ve men yunkiru bi'tavhid demiyor. Kim tevhidü inkar eder. Kim tevhid'a küfür ederse. Yani bu küfretmenin keyfiyeti önemli bizim için. Yani içerisine ne yüklediğimiz, muhtevasında ne olduğu önemli. Şeyh Muhammed bunu anlatırken diyor ki ve menel bir bi'tavhid tağut", yani tevhidü küfretmenin manası diyor. Allah'tan başka e, itikat edilen Cinli olsun, insi olsun, ağaç olsun, taş olsun ve buna benzer. Her türlü Allah'tan başka ibadet edilen her şeyin küfrüne ve sapıklığına hükmetmektir diyor. Küfrüne ve sapıklığına hükmetmektir. Ona buğz etmektir. Vele babamız, anamız da olsa diyor. O tağut anamız, babamız da olsa ona buğz etmektir. Her kim derse diyor ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum ama bugün kabirlerin üzerinde bu müşriklerin yaptıklarına itiraz etmem ve buna benzer şeylerle hakkında konuşma bu adam diyor la ilahe illallah sözünde yalancıdır Allah'a iman etmemiştir, tabutu inkar etmemiştir diyor Durar Hüseyin 2. 121. sayfada ve gene aynı şekilde e, Durar'da başka bir yerde şöyle diyor Allah'ın İslam'la millet ettiği ey Müslüman diyor eğer la ilahe illallah anladıysan ve bildiysen e, göreceksin ki diyor bir kişi var Diyor ki işte bu haktır ben bunun dışındakileri terk ediyorum ancak müşriklere itiraz etmiyorum. Onlar hakkında bir şey söylemiyorum. Zannetmek ki diyor bu sözü söylemekle bu adamdan İslam'a giriş hasıl olmuştur diyor. Bilakis bu adama buğz etmek, buna buğz etmeyeni sevmek, bunlara sövmemek ve bunlara düşmanlık yapmamak insanın İslam'ını sıhhatli kılmaz. İnsan bundan İslam'a giremez diyor. Tıpkı baban İbrahim'in ve beraberindekilerin dediği gibi biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beri ayeti. Mümteni 4. ayeti getiriyor. Evet. Gene Şeyh Abdurrahman İbni Hasan'ın nefis bir sözü var. Biz şimdi hep ne diyoruz? Müşrik başka isimdir. Kafir başka isimdir. Neden? Fıst kişilerine Allah falsk vermiş. Şirk kişilerine müşrik adını vermiş. İşte müşrik Küf, küfür işlerine kafir adını vermiş. Yani mühsemma kimin işi? Allah subhanahu teala'nın hakkı. Bizim hakkımız değil. Biz bunu diyoruz ve diyoruz ki her müşrik de ebedi cehennemdedir manası çıkmaz. Niye? Fetret ehli denen bir grup var değil mi? Dört tane, dört grup insan var. Bunlar intihan olunacaklar ahirette. Bunlar dünyadayken Allah'a ortak koşmuşlar. Dünyadayken müşrik adını almışlar ki icma ile fetret ehli müşriktir. İbnül Kaym İki Yolunda fetret Ehnim Müşrik isimlendirilmesiyle isimlendirileceğine dair icma nakleder. iki Hicret Yolu adlı kitabında. Ee, bunlar eğer bu şirk koşanlar kendilerine ulaştıysa da kafir adını alırlar ve ebedi cehennemde kalırlar. Dünyadayken bu şirk ismini alan herkes eğer kendisine hücret ulaşan insanlardansa ebedi cehennemli e, bir kafir olduğuna ne yaparız biz? Hükmederiz. Şimdi bunu anlatırken diyor ki <gülüyor> Şeyh Abdurrahman. Allah subhanahu wa diyor, şirk ehlini birçok sayılamayacak ayette küfürle vasfetti diyor. Bakın altını çiziyorum. Şirk ehlini, yani şirk işleyenleri küfürle vasfetti. Kesinlikle diyor, müşrikleri tekfir etmek gereklidir diyor. Bu la ilahe illallah'ın muktedasındandır. Yani gerektirdiklerindendir. La ilahe illallah demek bunu da yapmayı gerektirir. Bu ihlas kelimesidir ki bunun manası ancak bununla tamamlanıyor. diyor. Ancak Allah'a şirk koşan, ibadette Allah'a şirk koşanları tekfir etmekle ancak la ilahe illallah sahih olabilir. Tıpkı şu hadiste geldiği gibi diyor, kim la ilahe illallah der, Allah'tan başka ibadet edilenleri reddederse malı ve kanı haram olmuştur, hesabı ise Allah'a kalmıştır diyor. Bakın burada dikkat ederseniz hangi ayrımı yaptı? Şirk ve küfür ayrımını yaptı. Bakın insan vacibi inkar etmekle de kâfir olabilir. Öyle değil mi? Veya bir harama eler görmekle de kâfir olabilir. Veya ibadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf etmekle de kâfir olabilir. Doğru mu? Burada şirk zikrettiği ve kendisine hüccet ulaşan müşriklerin Allahu Teala'nın o şirkle beraber küfür ismiyle de isimlendirdiğini ortaya koydu. Yani bizim ortaya koyduğumuz bu aslın Allah'ın kitabından delilinin bu ayetler olduğunu naklediyor Allah'a rahmet etsin. Yine Abdurrahman ibn Hasan diyor ki eğer kul bilseydi ki diyor la ilahe illallah söyleyen bir adam eğer e, Allah'a ortak koşan müşriklerin küfründe şüphe eder veya tereddüt ederse tağutu inkar etmemiş olacaktır eğer la ilahe illallah anlasaydı bunu da anlardı diyor Şeyh Abdurrahman İbni Hasan neyi anlıyormuş? kişinin e, bu Allah'tan başkasına ibadet edenlerin küfründe şüphe ve tereddüt ettiğinde Tavhut'u inkar etmediğini anlardı diyor. La ilahe illallah ne demek olduğunu anlasaydı. Bu da Dura seniyede yine 11. ciltte naklettiğidir. Yani o kadar nakil var ki vallahi hep birbirine benziyorlar. Sıkmak da istemiyorum. Sabaha kadar ulemadan böyle nakiller okuyabiliriz. Bu mesele ulemanın katında açıktır. Ta ki asrımızdaki cahillere kadar. Asrımızın cahillerini atmışlar. yapmışlar? Asrımızın cahilleri cahili oldukları şeye düşmanlık etmişler. Ve Allah'ın dinine atmışlardır. Farkında olmadan düşman kesilmişlerdi. Allah'a sığınırız böyle bir akıbetten. Devam. Onu sevinirim, onla ve eminimle cidat et, etmeyin hali nasıl Onu özgü sayıp ben ticareti güç etmemem. Rızık talep edemem. Böyle yaparsam yemin hali nasıl olur? Allah sübiharın ve teala dedi ki dediler ki eğer biz seni yurt yurdumuzdan çık çıkarırız. Evet. Ticaret. insanların bu yani şimdi müşriklere düşmanlık ne aramızı bozacağız. Kardeşim Adam bize ayda şu kadar mal veriyor. Adama müşrik dese kavga edeceğiz. Adamla daha malı bize değil götürüp Osman'a verelim. Öyle mi? Ya işte bizim hala var, amca var. Destek oluyorlar bize. Maddi. Biraz bir şeyler ucundan koklatıyorlar bize de. Şimdi adamlara kalksak desek ki bu şirktir, yapan müşrik olur. Siz de bunun içerisindesiniz. E ne yapacaklar? Hani topluma aslında argo bir tabi var ya, arpayı kesecekler diyorlar. E böyle olacak yani insanlar dünyalık çıkarları neticesinde bu tevhidi terk ediyorlar. Burada da şeyh onu zikretti. Adam ticaret için müşriklerin beldesine gidiyor. Hatırlarsanız talebesine ne demişti? Senin bu bidatlara, bu küfre düşmenin sebebi nedir demişti? Allah'ın rızık rızak sıfatından şüphe edip müşriklerin yanında ilim talep etmeye gitmendir. Onların arkasından namaz kılmandır. Buna benzer şeyler. Mesela bir tane soruyordu bana abi diyor işte bir tane adam var. Müşrik ama diyor bizim yaşadığımız yerde ilmi var diyor. ilim okuyacağız. Ben girsem diyor orada diyor arkalarına çaktırmadan işte namazı tek kılmaya niyet etsen, tek kılsam onlar cemaatle kılıyorken hani orada ilim okusan. <gülüyor> dedim sakın ha sakın böyle bir şey yapma. Bu şeytanın insana girdiği birinci kapıdır. Oradan sonra bidatlarına, oradan sonra küfürlerine meyledersin. farkında bile olmasın. Sonra farkında olmadan Müslümanların düşmanı olursun da haberin olmaz dedim. Ruhun duymaz bunu. Allah Selefi Salih Salihine rahmet etsin. Diyorlar ki, nice bidatçı vardır ki bir bidatın içine dalmıştır. Daha sonra ihlasla o bidattan çıkmaya çalışmıştır da çıkamayıp helak olmuştur diyorlar. Ve liyyazübillah. Allah hem itikatta hem amelde böyle bidatlardan bizi muhafaza eylesin. Eğer insan gerçekten bidat ehliyle oturup kalkarsa, bidat ehliyle hayatını, ibadetini, her şeyini paylaşırsa, onların pisliği kesinlikle ya akidesine ya ameline kesinlikle dininin bir parçasına sirat edecek ve o bir parçasını ondan alıp yok edecektir. Kasas suresindeki ayette olduğu gibi ee, ve buna benzer diğer ayetlerde Allah susmanı teala ne diyordu? Allah'ın ağzı geniş değil mi? Orada hicret etseydiniz ya. Diye melekler ne yapacaklar? O mücrimlere canlarını alırken söyleyecekler. Devam. Eğer Allah ehli ve malı için korku müşrikleri düşmanlıktan ve tevhid ile amel etmekten geri duranlar hakkında böyle söylüyor ise ticaretinin tahsili için böyle yapan hakkında ne Burada duralım. Şimdi şurası çok önemli. Ne diyor? Tevhidle amel etmesine rağmen tevhid ile amel etmesine rağmen işte müşriklere düşmanlık etmemek, ticaret yapmak için onların beldelerine gitmek sebebiyle işte onlara düşmanlığı izhar etmeyenler nasıl işte e, Müslüman olabilirler, nasıl İslam'ını izhar etmiş olabilirler. Şeyh burada hem imanı kemaliyetinde kastediyor hem de imanın aslında kastediyor. Yani bir adam zaten onları Müslüman görüyorsa iman aslını yok etmiştir. Ama düşmanlığı ortaya koymak, düşmanlığı izhar etmek bu imanın neresidir? Kemaliyetidir. Yani bir Müslüman müşriklere düşmanlığı izhar etmese gene Müslümandır. Ya bu ne demek? Şöyle bir örnekle anlatayım inşallah. Bakın biz çok rahat İstanbul'da yetişmiş adamlarız. Biz hep ne zannediyoruz meseleleri? Hep bize göre böyle. Her şey güllük gülistanlık. Herkes dini izhar edebilir. Doğuda bir aşiretin içerisinde, hani gerçekten katı, cahil, dinden zerre kadar nasibi olmayan, bedevi, ki Allah diyor ki küfürde en eşit Arapilerdir, Bedevilerdir. Ki Türklerin Bedevileri de onlardır. Böyle bir kavmin içerisinde yaşayan bir kız düşünün. Tevhidi öğrenmiş, drabıta yapmanın şirk olduğunu, oy kullanmanın şirk olduğunu. Zaten erkek değil, askeri gibi bir problemi olsun. Hani çocuğu okula göndermek gibi bir durumu olsun veya ki kendisi buna rıza göstermez. İtikadı, tevhidi öğrendiyse. Böyle bir kız İslamını izhar ederse onu öldürebilirler. Ona baskı yapabilirler. Öyle değil mi? Hapsedip işkence yani yaparlar. Cahil adamlar. Ne bekliyorsunuz ki onlarla? Kalkıp diyeceksin ki siz ve babalarınız kafirdir. Hepiniz müşriksiniz. Kızı öldürürler yani. Hemen kafasına sıkarlar bir tane. Bu kız ne yapacak? İmanını gizleyecek. Tıpkı Firavun ailesindeki mümin gibi. Yani o kadar küfrün içerisinde izhar edemiyor. Niye? Gücü yok. İzhar dil neye bağlıdır? Güce bağlıdır. Gücü olduğu müddetçe insan dinini izhar edebilir. Aksi takdirde ne yapamaz? dinini izah etmeye Çünkü malına, malına ve canına ne gelecektir? Zarar gelecektir. O kızın onların kafir olduğuna inanması, onların yaptıklarını küfür olduğuna itikat etmesi ve onların şirklerine ameli olarak bulaşmaması imanın neydir? Aslıdır. Oradan sonrası imanın kemaliyetidir. O yüzden şeyhın bir sözü var ya İbn-i naklediyor Şüpheleri Gideren Tevhid Gerçeği adlı kitabında biz bugün bize iftiralar atılıyor. İşte biz diyormuşuz ki bize hicret etmeyen herkes kafirdir. Bize hicret etmeyenler tekfir ediyoruz. Böyle söylüyorlar diyor. Bunlar iftiradır diyor. Bu sebepten dolayı. Yani şeyhin bazı umum umumuyor. insanlar yanlış anlıyorlar. Sanki oradan izhar-ı din yapmayanları tekfir ettiği gibi bir sonuç anlaşılıyor. Bunun neticesine böyle bir iftira etmişler. Orayı inşallah yeri gelmişken izah edelim. şeyhülislam Muhammed bin i kesinlikle ne yapmamıştır. Sırf kendisini hicret etmedi diye kimseyi tekfir etmemiştir. Ancak şirk işleyen, tevhidi tevhid ile amel etmeyi terk eden müşriklere Müslüman diyenleri tekfir etmiştir. Allah ve Resulün kafir dediğine kafir demiştir. Yoksa batıl ehlinin onun hakkında getirdiği şüphelerde olduğu gibi değildir. İmam Şefkani'nin e, Bedr-u adlı risalesi var. Bazı işte bidatçılar kendi yamuklarını kapatmak için şeyha iftira atmışlardır. İşte şeyhin e, kendisine hicret etmeyen herkesi tekfir ettiğini, hatta İmam Şevkan'ın söylediğini, Muhammed bin Abdülbab'ın bazı meselelerde aşırı gittiğini söylemiştir. Hatta Elbani de bunlardan birisidir. Tekfiriydi diyor şey için, Muhammed bin Abdülbab için. Bir ses kaydı var. O tekfirde aşırıydı diyor, hulaptı diyor. Ee, ben kulağımla dinledim bunu. Ee, bunlar kendi basıllarını desteklemek için İmam Şevkan'ın Bedr-i Tal'i adlı risalesinden nakil yapıyorlardı. Allah'a hamdolsun. Allah bize o Risale'ye ulaşmayı nasip etti. Biz o Risale'ye müracaat ettik. Bir de baktık ki İmam Şefkani Muhammed bin Abdülhabı aksini övüyor. Diyor ki bir takım kendini Muhammed bin Abdülhabı'na nispet eden adamlar işte Suud devletine biat etmeyen, tabi olmayan, hicret etmeyenlerin kafir olduğunu söylüyorlar. Oysa ki ben Muhammed bin Abdülhabı'nın böyle söylediğini zannetmiyorum. Çünkü ben onun kitaplarını okudum. Onun kitapları Kur'an ve sünnete mutabakat eden nefis kitaplardı diyoruz. Aksini övüyor. Ama tabi nakkaller kalplerine hastalık olduğu için kendi bidatlarını meşru göstermek için ne yapıyorlar? Bu büyük imama dahi ne yapıyorlar? İftira atabiliyorlar. Öyle bir akıbetten İbni Hazm'ın dediği gibi biz diyor her ne kadar insanlara düşmanlık da etsek hiçbir düşmanımıza söylemediği sözü söylemeyiz. Yani demediği bir sözü o bu sözü söyledi demeyiz. düşmanlığımızdan dolayı. Ne dediyse olduğu gibi naklederiz. Bu ehli sünnetin sıfatıdır. Adalet vasfıdır. Düşmanlık da etsek Birileri bize kafir de dese veya birileriyle düşmanlığımız da olsa bazı meselelerde ne yapmamamız lazım? Sırf o düşmanlığımızdan dolayı e, nakilleri yaparken adaletten sapmamamız lazım. Fakat tıpkı Ömer Radaz, Radiyallahu anh'ın ah sözünde geçtiği gibi cahiliyi bilmeyenler İslam'ı yaşamaya başladıklarında Kur'an'ın manasını bilmezler ve bu az önceki sözü söyleyenlerden daha şairde farslıdır. Bununla beraber ishar etmeye çalıştığımız nifakın sahipleri itikaz ediyorlar ki tevhid ehli saptıran sokuklardır. Ve hukuklara tapanlar ise daha hak ve doğru yoldadırlar. Gidin tasavvufçuların dergahlarına diyecekler ki Vahabiler nedir? Diyecekler ki münkirdir onlar. Yani, Münkir tasavvufçuların dilinde kafir demektir. Üstü kapalı söylüyorlar. Onların şeyhların kitaplarında böyle yazıyor. Yani hem kendileri müşrikler kanlarına kadar işlemiş her türlü şirke batmışlar boğazlarına kadar. Bir de tevhid ehline hani Allah'ı birleyenlere şey diyorlar münkir niye? İşte şeyhlarını yermişler. Şeyhlarının işte yaptıkları, batıları ortaya koymuşlar. Şeyh'in bahsettiği de o. Çünkü o dönemde hani şeyh hani karşılaşmışsınızdır ya. Adam müşriktir tevhidi anlatmışsınızdır. Ne yani biz sana göre şimdi kafir miyiz? Sanki anlamadı da ağzından söyletti ki bak bana böyle dedi dedi. E, öyle görünüyor diyorsun. O zaman ben de sana kafir diyorum diyor adam. Sanki neyle diyorsa adamın mesnetsiz, delilsiz sadece hevasından bunu yapıyor. O yüzden o dönemde de şeyhın döneminde de tevhidi izhar edince bir takım insanlar ne yapmışlar? Cahilce karşılık vererek siz kafirsiniz, siz sapıksınız demişler. Devam. Tıpkı onların imamlarından birinin bu elinizdeki yazıdan önce yani misafir dediği gibi sizinle benim aramda bu şehirlerin hakkı var. Onlar hayır düzeylerle insanlar için çıkarılmış... Hayırlı insanlarla şöyleler böyleler dedi. Allah şeyhe rahmet etsin. O dönemde Sofi'nin biri mektup yazmış Şeyha. Hani sen aşırı gidiyorsun. Bunlar şirk değil. Sen öyle diyorsun. Hani artık hücceti de bitince demiş ki sizinle benim aramda hüccet olarak demiş şu belden halkları, halkları vardır. Allah bunlar için demiyor mu? Demiş hani belden halkla dedi de kabirlere ibadet eden müşrikler. Allah ayet de demiyor mu? Kuntum hayru ummetin okricet minnen se'muruna bil marufi vatanhemun a'nin siz insanlar içerisinde çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İşte diyor sizin de benim aramda şahit olarak bu hayırlı ümmet yeter diyor müşrikleri gösteriyor. Şeyh onunla yani burada biraz e, alay etmiş, dalga geçmiş. Onun, hani dedi ya az önce batılı ehli batıllarını yeriyoruz diye bize ne diyorlar? Sapık diyorlar dedi ve bu sözü getirdi. Tamam. Onlar hayır üzerlerine insanlar için çıkarılmış hayırlı insanlar insanlar ve şöyle böyleydi. Eğer onlara tahakküm edilmesini isterseniz, onları insanlar için çıkarılmış hayırlı ünlü olarak basitlandırmak lazım. Duralım burada, neylere tahakküm olsanız, yani tahakküm nedir? İhtilafın çözüldüğü yerdir, öyle değil mi? Yani tahakküm, ihtilafların neticeye bağlandığı anlaşmazlıkların bir orta zeminde, ortak bir paydada birleştirilmesidir. Onlara gitsek, onların neresine gitmemiz lazım? Yok Şeyh bilmem ne, El Gümüşhanevi, Yok bilmem ne Semerkand'i, yok Konevli'yi, bilmem şu bu. Hep böyle kendi erbaplarının kitapları var. Orada doğru hadisler var da, hadisin kaynağı maynağı yok. Şeyh Hır rivayet etmiş, işte başını sıkıştığımın kabir ehliğinden yardım dileyin hadise bak. Bir tane daha hadis var, en garibi, en böyle şey yaptım tahakkup ettiğim hadis. İşte insan taşa zanlını iyileştirse taş ona fayda verir haşa. Yani Allah'tan başka fayda ve veren birilerini kılacaklar ya. Hani insan taşa zanlını, hüsnü zanla yaklaşsa hani bu taş bana fayda verir. Taş diyor ona fayda verir. Yani böyle bir hadis olabilir mi Allah rızası için? Ama bunu hadis diye naklediyorlar. Onların kitaplarına tahakkuma dönmeyince ihtilafımızı orada çözmeyince bizim kaynaklarımıza çağırınca ne yapacaklar tabii ki? Bizi hayırlı ümmet olmaktan çıkartıp cehennem köpeği yapacaklar. Evet. Allah çıkar ve zarar şöyle dedi. Düzgün yollara sahip göğe yemin ederim ki siz çok çelişkili bir söz içindesiniz. Ondan çevrilen çevidir Onlar zor işin içindeyken onlara hak geldi de onlara o hakkı yalanladılar. Onlar o hakkı yalanladılar. Yani bu ayette olduğu gibi müşrikler çelişki içerisindedir. İnançlarında itikat şey vardır. Tenakut vardır. Birbiriyle çelişki vardır. Ve o zor işin içerisinde bilmedikleri hakkı yalanlamışlardır. Devamlı. Allah nefsine bakıp tefekkür ederek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah katından yitirdiğine bakarak Allah'a ortak koşanlara yakın veya uzak olsalar düşmanlık yapmayı onları tekfir etmeyi ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşmayı kabul edene rahmet etsin. Evet biz dinin tamamını Allah'ın olmasını istiyoruz. Aman işte bu layıkları görünce üç beş tane zındığı görünce hani Allah'a küfreden, peygambere küfreden dine küfreden Burada işte boğazına kadar şirke batmış Sofi'yi görünce ya işte sakallıdır, şalvarı var, yok işte sarığı var, cübbesi var. Yani sarı cübbesi ne oldu? Ebu Cehil'in de vardı onlarda. Ebu Cehil de sakallıydı. Zaten insanlık tarihi boyunca yapılan bir araştırmaya göre üç kavimden başkası sakallarını kesmemiş. Bir e, Mezopotamya'da tarihte yaşayan bir topluluk var. Şeymişler kendilerine acı vermekten zevk alan bir sapık toplummuş acı çekmek için kazıyorlarmış suratlarına, şeylerle bu şeylerle bu jiletlerle falan ondan sonraki ikinci kavim Lut kavmi onlar da kadınlara benzemek için yapmışlar bir de 21. yüzyıllar ki yani Ebu Cehil'de de sakal vardı yani sakal safacı mesele. Yahudi Hristiyanların da dinli yaşayanlara gidin bakın onların hepsi de sakallıdır yani sırf sakallan İslam olmaz bunlara bakaraktan batıl ehlinin hak üzeri olduğunu ne yapılmaz ortaya konulmaz devam ve İslam iddiasında bulunmasına rağmen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kişi koşan hakkına nasıl hükümettiğini ettiğini bilene Allah rahmet etsin. Yine aynı şekilde Hulefvay-i Raşid'in nasıl hükümettiğini ettiğini bilene Allah rahmet etsin. Ali bin Talip ve başkaları Kut ehlini ve diğerlerini ateşle yaktı. Onlar ki İslam'a girmediler. Muvaffak olan Allah'tır. Burada duralım. Sahaben fiili ortadadır. Biz dini sahabeden alıyoruz. Yani Peygamberin vefatından sonra Ebu Hureyre'nin dediği gibi. Araplardan kafir olanlar kafir olunca diyor Ebu Hureyri. Bukhari bab başlığı açmış. Ebu Hureyri'nin böyle söylediğini naklediyor. Ya yani ne demek Araplardan kafir olanlar kafir olduğu zaman? Yani bunu söylemekten sakınmamış sahabe. Ebu Bakır radıyallahu anh, zekat vermeyenlerle savaşmış. Demiş sizin ölüleriniz cehennemde bizimkiler cennette. Bunu ikrar etmeden ben sizin tövbenizi kabul etmem demiş. Ali'ye bakıyoruz radıyallahu anh bu ne yapmış? Şirk koşanları yakmış, hendekleri atmışlar, kazmışlar ne yapmışlar? Bütün sahabe şirk ehline karşı çok ciddi, sadece sözle değil amelle güçleri olduğu için o dönemde ortaya koymuş bir mücadele içerisinde girmişler. O yüzden bizim de bugün elle gücümüz yetmediği için sadece dille ne yapmamız lazım? Bu meseleyi, bu düşmanlığı ve adaveti ortaya koymamız lazım. Ebu Abbas İbn-i Tehmiye keramcılara yazdı rediyede onların durumlarını açıklarken dedi ki, alemdeki bütün şirk onların cinsinden görüşleri dedikleri şekliyle onlar şirki emrederler ve yaparlar. Kimisi hem emretmez hem de şirikten mehretmez. Bilakis bunları ikrar eder. Eğer muvahhitler tercih ederse müşriklerin dışındakileri tercih etmiş olur. Toplu olarak iki işe itiraz etmiş olurlar. Bunu iyi düşün. Çünkü bu gerçekten çok faydalıdır. Bunun için onların önceki ve sonraki liderleri şirki emretmektedirler. Bu şekilde bundan önce İslam milletinde idiler. şirkten mehret edip cevap veriyorlardı. Bilekiz onlar şimdi şirket almışlar ya da onu emrediyorlar ve tevhide cevap vermiyorlar. Bilekiz ben onların birçok tasniflerinde meleklere, farklı nefislere ve peygamberlerin nefislerine ibadeti gördüm ki bu da şirkin aslıdır. Eğer onlar tevhid iddiasında bulunuyorlarsa onların tevhidleri sözden ibadettir. ibadet ve ameller değil. Resullerin getirmiş oldukları tevhid dini kesinlikle dini iddiasla Allah'a has kılmayı, ona hiçbir şey ortak koşmayı gerektirir. Ha. Onlar ise bunu bilmiyorlar. Sözde muvahhid olduklarını söyleseler de amelsiz, sadece sözde bir tevhid karnını iddia etseler bundan habersizler. Duralım burada. Asrımızın muvahhidleri var ya adam sorsa 15 senedir muvahhid yani adam bir oturalım konuşalım 10 tane şirki var. Yani nasıl oluyorsa millet öğrenmiş bir muvahhid kelimesini, tevhid kelimesini. Biz de elhamdülillah. Nasıl? Ya bu halk işte cahil bilmiyor. Biz de işte birkaç meseleyi anladık ya, 3-5 tane seyit kutuptan kitap okumuş, 3 tane de Mevdudi'den okumuş, duymuş işte demokrasi batıldır. Tamam, din zaten demokrasi batıldır demek. Hani birçoklar öyle ya, onların dini oy kullanmamak. Anlattıkları tek bir şey var, oy kullanmayın. Adamlar 52 hafta cuma namazı kıldırıyorlar, 50 küsür hafta, bilmiyorum bir sene de kaç hafta var. 50 hafta adamlar cuma kıldırıyorlar, her, her hafta aynı şey ne? Demokrasi küfürdür, demokrasi batıldır. Ya tamam bir geç, ileri geç. Yani orayı biz de biliyoruz. Biz demiyoruz haktır. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Bir ileri geç. Bir müşriklere düşmanlık kısmını anlat. Bir Allah'ın hükmüne rıza kısmını anlat. Bir çocukları putlara secde ettirmemeyi anlat. Bir taahhütün maskerine katılmamayı anlat. Öyle mi? Bir de şunları bir anlat yani. Tek mesele oy kullanmamak mıdır yani? Bizle oturdukları zaman bu mesele... Evet, tabii doğru. Siz dediğiniz gibi sonra bir bakıyorsun ameline, Amelik sözünü yalanlıyor. Biz de gelince bizi tasdik ediyor. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında şeytanlarını tasdik ediyorlar. Bunlar tam münafıkların ta kendileri. Bunların iman ettiği din de oy kullanmamak dini. Biz öyle bir dine iman etmiyoruz. Bu dine iman ettiğimiz zaman Allah subhanahu wa ta'ala'nın dediği gibi فَيْنَ اَمَنُوا بِمِثْنِ مَا bihi بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederseler hidayete erişirler diyor. Bakın Allah misli gibi diyor. Misli Arapçada biliyorsunuz bir şeyin bir şeyle Aynı olması demek değil mi? Misil özellikle ke demiyor. Orada kezameri kullanmıyor veya başka bir şey kullanmıyor. Misil. birebir bir aynısı. Yani bizim inandığımız gibi inanana kadar insanlar iman etmiş. Sahabenin inandığı gibi tabii ki. Yani biz de oradan aldığımızı iddia ediyoruz çünkü. Biz oradan dini anlamaya çalışıyoruz. İnsanların sahabenin anladığı gibi bu dini anlamadıkça iman etmediklerini ve edemeyeceklerini insanlara anlatmamız lazım. Yoksa adam var işte oy kullanmıyor oy kullanmıyorum diyor. Niye? Ya oy kullanmak güzel bir şey değil. E, işte şey peygamber yani hikaye işte Yahudilikten geçmiş İslam'a. İşte İsrail' yatmış. Bu şefaat de Allah'la pazarlık. Bu kabir azabı zaten nenelerin işte milleti korkutmak için uydurduğu şeyler. Yaşlı neneler anlatır bunu genelde falan. Böyleler yani. Bu nasıl bir tevhid yani. adam Bu adam demokrasi küfürdür dese de kafir demese de kafir. Niye? Bu imanın bir parçasını almış, bir parçasını inkar etmiş. Allah diyor ya kafirler için ne dediler? Bir kısmına iman ederiz, imanın bir kısmını alırız, bir kısmına küfrederiz dediler. Allah ne diyor? Onlar gerçek kafirlerdir diyor. Adama bakıyorsun, sabah akşam zikirlerinde kabul ediyor hadisleri. Efendim ahlakla ilgili bir hadis var, kabul ediyor o hadisi. İtikada geliyoruz, o ahlakla ilgili hadisin 100 katı hadis gelmiş bir mesele var, o meseleyi inkar ediyor. Bu heva dini değildir de ne dinidir? Buradaki bir tane sahabenin rivayetine inanıyorsun da, 100 tane sahabenin rivayetine niye inanmıyorsun? Niye? Hevamıza ters, hevaya ters, bir de halif tuğraf. Muhalefet et ki tanınasın. Muhalefet edeceksin ki insanlar seni tanıyacaklar. Ancak öyle şöhreti bulabilirsin. Öyle olursan herkes seni konuşur ya falan var bak millete muhalefet ediyor böyle şöyle diyor işte bak al böyle deliller de bulmuş falan şöyle şöyle deniyor diyor. Yani maalesef iman ne zannediliyor? İmanın bir kısmını tasdiktir zannediliyor. Diğer kısmını tasdik etmeyen adamlar ya anlarda işte eksik imanlı Müslümanlar böyle bir dine iman etmiyoruz. Ya sahabenin iman ettiği gibi misli gibi iman edeceğiz Müslüman olacağız ya da aksi takdirde şirk ve küfürden kurtulamayacağız. Bu kurtuluş ve mutluluk için yeterli değildir. Bilakis Allah'a bir olarak ibadet edilmeleri onun dışında ilah edinmedik, edinmedikten sakınmaları gerekir. Bu la ilahe Allah sözün sözünün manasıdır. Sözü bitti. Mecmuatül Feteva 18. 57. sayfadaki sözü. Allah sana rahmet etsin. İyi düşün. Çünkü şeyin dediği gibi bunda ciddi faydaları vardır. Bunun sana açıklayacağı en büyük faydalar faydalarından biri bu dini ikrar eden ve kendini hak olduğuna şahedet eden adamın hali açığa çıkacaktır. Şirk batıldır. Dersen ben şirk istemiyorum fakat bunu din edinmemişse bazen bu ona boğucu olur ya da muhabbet duymaktan kaynaklanarak ki tıpkı münafıkların zahirlerin aksine olduğu gibi olabilir. Bazen bu dünya hayatını veya ticareti seçmekten kaynaklanır ki İslam'a girer ama sonra İslamdan çıkar. Şu ayet burada gibi. duralım ayeti şimdi okuyacağız inşallah. Ee, burada şeylerden bahsediyor. Yani Şeyh'in daveti geri anlattığı şirklere şirk diyen bunların batıl olduğunu kabul eden, bunların, Mekkeli müşriklerin dini olduğunu ikrar eden bazı adamların bu şirkleri işlediğini söylüyor. Hani günümüzde var ya bir takım çevreler, dünün radikalleri, bugünün radikal portakalları. Onlar dün bir şeyler söylüyorlardı. İşte diyorlardı ki işte bu küfürdür, şu küfürdür, ortaya çıktılar. Adamlar önceden diyordular belediyenin önünden geçmeyin, şimdi millete diyorlar gitsinler kademelere, tabii şunu da yapsınlar, bunu da, ben biliyoruz bu adamları. Bir tanesi vardı. Dün oy kullanmak şikdir diyordu. Referandumda evet diyeceğim diye Umre'den çabuk döndü de havalimanında giderken şey yaptı. Pardon. Gitmeden önce havalimanında oy sandığına evet diye şey attı. Dünün işte davetçisi. Oy kullanmak küfürdür diyen insanlar. Etbaana sorsan arkasındakilere. Hala onlar muvahidler Bu halktan çok biliyorlar. Bir tanesiyle konuştum. Adam gırtlağına kadar şirke batmış. Davet ediyorum. Bir yere çağırdılar. Yani inan İslam'ın iyisini bilmiyor bu adam. Tevhidin T'sini bilmiyor yani. Zerre kadar İslam'dan nasip yok. Ben mesela diyor tevhid ehliyimdir hem de %100. Eşim de öyle ama diyor işte yastığın altından muska çıktı diyor. İşte falan filan. Yani siz ne zaman %100 tevhid... Ne kadar da emin yani. Her şeyi çözmüşler maşallah. Her mesele bitmiş. Bakıyorsun çocuklara her gün puta secde ediyor. Bakıyorsun işte hoca diye kafalarına koydukları adam... Tabutun şeyinden, askerliğinden yeni gelmiş, başına dikmişler. Çocuklar var gönderiyorlar üniversite okusunlar diye burs veriyorlar çocuklara. O çocuklar da üniversitede kadın kızla oturup kalkıyorlar. Üç tane düzelecek adam varsa da şeytan üçünü de kapıyor. Onlar da helak olup gidiyorlar. Yani ondan sonra da diyorlar ki biz tevhid ehliyiz. Tevhidi biliyoruz, biz de muvahhidiz, şirkten beriyiz. Böyle insanların sözü sadece imanı sadece sözdür. İman ameldir. Yoksa bir şeylere itikat etmek, inanmak, bunu dille ikrar etmek demek değildir. Devam. Onlar iman ettiler sonra kafir oldular. Ha, sebebi bu. Münafıklar iman ettikten sonra kafir oldukları için. Allah da ne yaptı? Şeytan. Ve men ağrıda an zikri nukayyet lehu şeytanen fehu lehu karim. Kim zikrimizden yüz çevirirse ona şeytanı biz musallat ederiz diyor Allah. Biz ona şeytanı musallat ederiz. Allah başka ayetle diyor, görmüyor musunuz kafirlerin üzerine biz nasıl şeytanlara musallat ederiz diyor. Allah onlar üzerine bir şeytan, bir karim gönderiyor, o ona arkadaş oluyor. وَزَيَّنَ لَهُمُ şeytan, عَامَلَهُمْ Ayeti gerçekleşiyor. Şeytan onlara amellerini süsledi. <gülüyor> evet, siz bunu yapıyorsunuz, siz de tevhid ehlisiniz, siz de böylesiniz. Ama onlar biraz aşırı giden kardeşleriniz. Hani ne bizden vazgeçebiliyorlar, ne hastan vazgeçebiliyorlar. Ne dama giriyorlar, ne damdan çıkıyorlar. Yani bu insanlar imanla küfrün arasını tutmaya çalışan sapıklardır ki Allah'ın söylediği gibi bunlar gerçek kafirlerdir. Ula ekahum urkafiruna Hakka Her kim ikrah olmadan imandan imandan sonra kafir olursa. Nahl suresi 160. Ayet. Yani insan tevhidi bildikten sonra şirkin ne olduğunu bildikten sonra onu ancak neyle işleyebilir? İkra. Şirkin ikraftan başka engeli yoktur kardeşler. Şirkin, ümmetin üzerine icma etti ki bu icma İbnül Kayyum naklediyor Bedaül Fevait'te. Şirkin diyor tek engeli icma ile ikraftır diyor. Hani ben kişinin deli olmasını falan konuşmuyorum. O zaten teklif yok öyle bir adama. Hani intifal kas meselesini de konuşmuyorum. Bunlar hep diğer engeller. Ama aklı başında fiili kastederek ederek birinin işlediği bir fiilde, bir şirkte tek engel nedir? İkrahtır. Allah'ın ve Resulünün engel kılmadığını engel kılanlar yarın Allah'a mahşer gününde büyük bir hesap verecekler. Allah'a çok büyük bir hesap verecekler. Allah'ın mazur saymadığını mazur sayan, Allah'ın engel kılmadığını engel kılanlar delilsizce Allah adına konuşmaktan Allah'ın huzurunda büyük bir hesabın içindedir. Ta ki şu sözüne kadar. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmenlerine kaynaklanmaktadır. Evet. Bunlar dilleriyle şehadet ederiz ki bu Allah'ın dini ve Resulünün dinidir ve şehadet ederiz ki bunun muhalifi batıldır deseler de bu onları bu basiretsiz zayıf sözlerini yalanlamaktadır. Bunu ikrar etseler bile amelleri yalanladığı için onların şehadetleri batıldır diyor. Bundan daha önemlisi ve daha büyüyüşü ki Hureymera ehli ve arkalarındakiler dine söylemeyi izhar ediyorlar. Onlar insanların çoğunun çoklukla iktidar ettikleri hüsnü zanlarıyla onların üzerinde olduğu dinin hak olduğuna inanıyor. En büyük riddet ve olan şeyleri yapıyor ve söylüyorlar. Şimdi burada duralım. Zaten İslam'ın yazılış amacı neydi? Hureymi'ler ehlinin irtidadıydı, riddetiydi. Hureymi'ler'in küfrüne bağlamak için bu kadar delili, bu kadar şey getirdi. Hureymi'ler halkı da önceden Şeyh Muhammed'e biat eden, işte kabirler şirktir diye. Onları yapanlar müşriktir diye adamlar. Ama Allah imtihan etmiş, ayakları kaymış. Şeyh de zikrettiğimiz gibi onlar irtidad edince zaten kardeşi vardı orada. Muhammed bin Abdülhab'a haset ediyordu. Hani onun insanların onu daha fazla sevmesi, ona daha fazla iltica etmesi, şeytan ona bu baptan girmişti, haset babından. Ha, hasedinden dolayı abisine ne yaptı? İsyan etti, irtidad etti. Arkasındaki insanları da irtidad ettirdi. Şeyh Muhammed de gitti, onlarla savaştı, öldürdü ve mallarını ganimet olarak onlardan Allah. İnşallah bir dahaki derste devam ederiz Allah'ın üzerinde. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah harisinin sözlerinin güzelliğinde. bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Vakhiridavan enel hamdülillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illallah ve